tick-tock neuroekonomi neuropolitika neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbik. Efendim günaydın. Günaydın. E, Açık Bey'in programına hoş geldiniz. Öncelikle tabii e, iletişim adresimizi verme alışkanlığını sürdürelim. Açıkbeynet gmail.com ee, Zaman zaman baktığımızda bu mail adresine e, dostlarımızdan e, genellikle de teşvik edici, e, olumlayıcı mesajlar alıyoruz. En son mesajımız e, Japonya'dan geldi. Japonya'nın e, hani Amerika'daki NIH muadili olan Nörobilim e, Bilim Enstitüsü'nden bir Türk arkadaşımız podcast Yoluyla izlemiş. Devamını diledi programın. Kendisine teşekkür ediyoruz. Merhaba Hakan. Ee, böylece bir beş yılda <gülüyor> devam etme motivasyonu kazandık ya, o zaman? Yani biz motivasyon kazanırız da açıkla döne düşürür bilmiyorum. <gülüyor> Başka maillere de ihtiyacımız var herhalde. Peki. Hakan önce bir vekilik başlayalım diyorum ben. Nurusansa ne alakası var? He, yani herkes konuştu bu konuda. Ee, neuro Viki <gülüyor> yani. Viki Neuro veya Neuro Yani, yani ee, bağımsız Aydınlar olarak Hani sızdırılanlar arasında hmm. e, nörobilimsel bilimsel sırlar da Vardı da ben mi görmedim Yoksa bir e, Yine hoş bir e, Analoji mi kuracaksın bakalım? Yok canım sadece e, Açıkçası yani mı, rahatsızlığımı... Ee, dile getirmek ve paylaşmak istiyorum çünkü am e, hedefleri amaçları çok çok sırıtan bir operasyon gibi geldi bana ee, sadece Türkiye ile ilgili bölümünden söz ediyorum ama dünyanın işte biraz Amerika'nın başına ağrıtan e, ülkeleri ve politikacıları üzerine bir hiz hizaya gel balans ayarı operasyonu gibi bana geldi ee, hmm. yani benim kararatim bu Evet. Yani ne kadar resmi değil, değil diyorlarsa da bağımsız falan diyorlarsa da ben bunun e, üstü kapalı bir e, resmi sızdırma olduğunu düşünüyorum e, ve ondan sonrasını düşünüyorum. Akıntıya tamamen karşı bir yorum yapsın demek için ne? Dur bakalım şimdi bunu e, hemen sindirmem kolay değil çünkü ben evet, akıntı evet. tarafını... Ha, ne kadar güzel. E, tamam. Dayım henüz de yani te, tabi insan. E, ama dikkatlenecekti seni. Şaşırmıyor da değil hani e, değil mi e, 250 bin e, doküman hangi yollarla e, sızıyor? ama işte sadece ben şey diye düşünüyordum. Sonunda e, kaçıncı kuvvettir basın? Beşinci kuvvet midir? Dördüncü kuvvet midir? hı. Yok, yani internet beş. çağından itibaren <gülüyor> e, şey e, patronlardan bağımsız bir mecra ile birlikte belki de gerçekten hani o kaçıncı kuvvetse o kuvvetlik e, işlevini yerine getiriyor. Peki hadi şey yapalım. Altak, Gevrekula, ortada buluşalım. Bunların bir kısmı manipülasyon, bir kısmı ha, gerçek. Tabi tabii, tabii. Evet yani en doğrusu bence de o ee, sonuç olarak çok masum, ee, bağımsız ve demokrasinin tamamen yanında alan bir şey olduğunu zannetmiyorum. O asancın başına bir şey gelirse üzülürsün ama yani. Aa, tabii kesinlikle üzülürüm. Ama işte o ordudan atılan eşcinsel e, eski askerin başına da bir şey gelmesi durumunda yine üzülürüm. Ama dediğim gibi e, ben e, şu anda Amerika'nın rahatsızlığını timsah gözyaşları olarak değerlendiriyorum. E, bir Bir şekilde çizginin dışına çıkan Türk dış politikası hükümet ve onun başkanı bu yolda muhteşem bir şekilde uyarılmış oldu. Hizaya gel operasyonu. Hadi gel şimdi. Komütif nörobilime bağlayalım. Oh, rahatladım. <gülüyor> Hakan'cığım e, zaman algısı <gülüyor> üzerine konuşmayı deneyeceğiz. Hiç sanetmiyorum ki bu bir program sadece bir programla sınırlansın. Devam edeceğiz. E, ilgilenecek de e, ilgilenilecek bir konu olduğunda düşünüyorum yeter ki biz iyi ifade edelim iyi tartışalım e, e şöyle başlamak istiyorum <gülüyor> Memento filminden başlamak istiyorum hmm. ve onda senden biraz filmin mantığı onun kurgusu ve zaman kavramıyla ilişkisi konusunda bir girişğ ediyorum Memento, evet. Memento hoş filmdi. Ee, efendim, biraz e, satire e, vardıracak sahneler yoktuydı, şeyi hatırlarım. Ee, arkadaşımız e, kovaladığını zannetmektedir. Ama aslında e, kaçtığını anlar e, sonunda. Yani işte bir e, ile arasında müthiş bir mücadele aslında e, ondan kaçmakta olduğunu e, unutmuş ve kovaladığını zannediyor. Eh, yani genel e, bellek tarifiyle e, uyumsuz değil bu. Yani i̇şte e, Türkiye'nin başından bir açlık görevleri geçti. E, açlık grevleri bir Korsakof salgınına e, neden oldu 96 2000 e, herhalde unutkanlık deyince e, aklımıza en sık Alzheimer hastalığı geliyor ama yani, e, ölüm ölüm oruçlarından bahsediyorum. Ölüm oruçlarından hmm. bahsediyorum. Korsakof hastalığı hmm. hem de gencecik insanlarda e, bir Alzheimer'in en ileri evresinde gelebileceği ağırlıkta bir e, bellek bozukluğu e, yaşıyor, e, yaratıyor dolayısıyla da bu kişiler aslında ee, bulundukları ana bağımlı kalıyorlar. Ağır bir e, Korsakov e, amnestiği ya da bellek bozukluğu taşıyan kişi aslında dakikalar anında yaşıyor. Bir dakikanın ötesindeki bir anı parçasını tekrar hatırlamak üzere hafızaya kaydedemediği için. Senin söz ettiğin filmde de bunun bir alegoresiydi muhtemelen ki e, kişi kovalandığını unutup aslında kovaladığını zannediyor. ...hani... E, ...bu kadar abartılısını gördüm mü görmedim. Çok sayıda... ...Korsakov'lu gördüm. Hani şu... Oh, ...19 Aralık'ın yakınlarda... E, ...hayata dönüş operasyonunda yakınlarda... E, ...yıl dönümünü yaşadık. Bunun, bunun dolayısıyla... E, ...hatırlayalım... ...2000'lerin ölüm oluşlarını da. E, yani orada... ...gerçekten çok sayıda... E, ...hasta gördüm. Çok ağır e, amnestik hastalar gördüm ama... E, yani hoş bir abartı gibi. Yani sen e, e, seyretmesi oldukça zor çünkü a, a, bizim zaman algımızın. E tersine doğru. E, yani bu, bu sağladığı için değil mi? Biraz tabii bu zorlanma üzerine gelmek istiyorum ben. Yani beynimizde zamanın nasıl aktığı hı hı. konusunda bir e, kurgu, bir senaryo var ki olaylar e, birbirine bağ, bağlı bir şekilde tersine. ...döndüğünde oldukça... E, e, ...nasıl söyleyeyim... ...ben sana derken... ...sanki ikinci bir, birisini aldım yanıma. İ, i̇ki kişilik... ...düşünür oldum. Yani iki kişi gibi... Düşün, ...düşünmeye çalıştım. Bir, bir anda... ...en son olan, olan sahnenin... E, ...bir önceki... ...sahnenin... E, ...sonucunu... E, ...değil nedenini veya öncesini... ...teşkil ettiğini... ...kurgulayabilmek için kafada... Oldukça tersine bir şey yap, hı hı. yapmak hı hı. gerekiyor. Ee, ve bu e, hiç farkına varmadan saatler boyunca izlediğimiz filmlerde bir sürükleyicilikle hiçbir şey, böyle bir şey yaşamamamız yaşamadığımız filan akla geldiğinde o, sanki beynimizi tersine doğru e, ve belleğimizin kurgusunu tersine doğru işlet, işletmek e, hı hı. E, çabası içine girdiğimiz için biyolo biyolojik kökenli bir zorla zorlanma. Yaşıyoruz gibi. Geliyor. Doğru, doğru, doğru. Evet, zaten hani e, bu kovalayan ya da kovalanan durumu da aslında tamamen filmin kurgusuyla ilintili bir seyircilerin anladığı bir e, durumu. Tabii ki yani işte, protagonistimiz de sonunda e, kavrar vaziyeti ama. Evet, yani. Bir... Evet, bu tersine e, zamanı çalıştırmayı biraz. Her razı, yani zamanın da... tersine çalışması hem de biraz önce sözünü ettiğin gibi korsakof veya amnestik dediğimiz tablonun ne insan için ne anlam ifade ettiğini gösteren bir görüntüdi çünkü bütün e, o film kahramanının bütün gövdesi kolları notlarla doluydu değil, değil mi? mi? E, ve e, kafasını karıştıracak bir olayla karşılaştığında öğrenme kapasitesi çok etkilendiği için yeni öğrenme Oldukça etkilendiği için tek bir referans olarak kendi gövdesindeki yazıları. O, o da gövdesinin neresinde aslında değil mi? onu da hatırlaması lazım. Evet, böyle çok evet. sayıda korsakoflu <gülüyor> gördüğümü hatırlıyorum. Elinde kargacık burgacık <gülüyor> e, notlar alınmış. <gülüyor> e, i̇şte o gün yapılması gereken önemli olayların not alındığı ama nerede olduğu bir türlü bulunamayan e, kargacık burgacık şey, not defterleri. Evet. Vücuduma yasam görmedim doğrusu. arada o da evet. şey. Şimdi ben sana bu, bunu bu bu örneği e, yine sinema alanından başka örneklerle kıyaslarsak e, zaman kavramının bizim zihnimizdeki işleyişi konusunda yine bazı ipuçları yakalayacağız gibi geliyor. Ne gibi? Eğer e, ileri veya geriye doğru olan e, kurgular kurgular belli bir yoğunluğa ...ve tekrara ulaşıyorsa... ...ve belli bir süre o doğrultuda... ...devam ediyorsa... ...bizim ileriyi veya geriyi hatırlamamızda... ...önemli bir sorun olmuyor. Ama bu mementoda... ...sahne sahne... ...bu kurguyu yapmamız gerektiği için... ...ciddi bir e, zorlanma içine girdik. Mesela aklıma şey geliyor... E, ...işte Semih Kaplan oğlunun... ...üşlemesi... ...bal, süt ve yumurta... E, Hani kendisi tersten izlenmesini öneriyor. Peki. Hı. Kendisi yani diyor ki e, yumurta, süt ve bal olarak izlenmesini isterim diyor. E pekala o öneriyi ben yerine getireyim çünkü hala balda kalmış durumdayım. Ha ben balda kalmış durumdayım. Sen nasıl yerine getireceksin ki? E, Yumurtada başlaman lazım. E tamam işte. Hani ha. vazgeçeyim e, sütü izlemeyi de <gülüyor> yumurtadan geriye doğru deneyeyim. Yani şu demek istedim şu e, o üçleme içinde her üçlemenin her bir parçası ileri dönük olarak bir yaşamı Hı -hı. E, anlatıyor ve yılları anlatıyor. E, bunlar böyle üçleme olduğu zaman sizin projeksiyonunuz filan bir yani belleniz normal olduğu takdirde bir problem yaşamıyorsunuz. Yani ister baldan başla, ister sütten başlar. Ee, e, yani yumurtadan başla yani çocuğun erişkinliğini ve erişkin adamın da çocukluğunu birbirine bağlamakta sıkıntı çekmezsin. Çünkü onlar baya bir çeptir. Bir bölüm halinde evet, evet, sonuyor. Evet. O, o bakımdan zihnimizdeki zaman algısı yani beynimizdeki zaman kurgusu biraz zaman içinde olan olayların tekrarına ve e, olan olayların aralarındaki bağlantılara bağlı olarak anlam kazanıyor diye düşünüyorum ben e peki şimdi çizgisel zaman anlayışını Hı. eleştiriyorsun anladığım kadarıyla işte sanat evet. e, çeşitli zamanlarda buna dokunuyor ben de şey aklıma geldi bunu söylerken Hulyo hani, Cortazar'ın Hobbs Koç'u vardır Seksek diye çevrildi e, Türkçe'ye zannediyorum Hı. yani o, o, o kitabı da basılı şekliyle okuyabilirsin ya da bölüm bölüm atlayarak bir atlama <gülüyor> e, önerisi de verilmiştir. O zaman da aslında şeyini yitirmez. İç tutarlılığını yitirmez. <gülüyor> i̇şte hani postmodern roman tekniğinin en e, çarpıcı örneklerinden bir tanesi gibi gelir e, bu bana. E, dolayısıyla da hani ne, ne bileyim zamanın akışının birbiri ardına gelişinde önemini yitirmiş olur. Dolayısıyla şeydi. Ee... bunlar e, sanıyorum e, zaman kavramı ile ilgili e, belleğin ki bellek zaman kavramı ile ilgili geçen en sık en sıkrafı geçmesi gereken bir işlev evet, belli bir bellek biçimi için özellikle özellikle belli bir bellek biçimi için o da kişinin kendi kendine ait hayatına ait bellek biçimi olsa gerek yani yani <gülüyor> Artık ihtiyarlıyoruz giderek ikimiz de senle. Belli bir bellek biçimimizin netliğini yitiriyoruz. <gülüyor> Köken belleği. Ne neden önce geldi? Değil mi? E, hang, şu yüzü gördüğümde hangi koşullarda hangi zamandı? E, yani bu sıralamayı yapan çok e, hani, epeyce bir zaman zikrettik frontal loblarımızı. Hı hı. Öyle değil mi? İşte bu otobiyografik belleğe e, başlıca e, frontal dopların <gülüyor> katkısı, e, bu, bu zaman boyutunu da eklemek. Evet. E, işte, hani gevşek bir şekilde köken belleği denen bu anı parçasını ben hangi bağlamda, hangi koşullarda, hangi zaman diliminde edindiydim aslında e, onunla ilişkili diğer anı parçamla e, zamansal <gülüyor> ilişkisi nedir bunun? Evet. En kolay yitirilen de aslında işte en kırılgan. En kırılgan olan işte yaşlılığa en e, duyarlı evet. olan diyelim. Bu geriye kalan bir aşinalık. Evet oluyor, değil mi? kesinlikle yani, bazen de anlamlandıramadığın. E, ben bu yüzü tanıyorum ama nereden? Evet. E, yahu bu. Anı parçası bana çok aşina ama nereden tam, tam bazen, da, bu, bazen bu da o. zaman boyutunu yitirmektir. Bazen de oğlunu baban zannederek, hı hı. kızını annen zannederek. <gülüyor> Et o işte belli bir yıkımın e, nihai yaşamaları. Şimdi bu e, yani araştırmalar çok çok boyutlu bir iş. Acele etmemize gerek yok. Araştırmalar bu zaman algısının bellekle ilgili olarak iki temel strateji izlediğini gösteriyor. Geriye doğru teleskoplama ve ileri doğru teleskoplama olarak adlandırılıyor bunlar. Yani geriye doğru teleskoplamada uzak zaman içinde gerçekleşmiş bir olay hatırlanmamız istendiğinde, uzak geçmişte olan bir olayı hatırlamamız istendiğinde zihin o olayın yakın zamanlardaki tekrarlarından veya benzerlerinden yola çıkarak hı hı. geriye doğru gidiyor ve onu anlamlandırıyor. Belki de hiç fark etmediğimiz süre, zaman dilimleri içinde. Katılıyorum tamamen. çok çok şey benzer bir e, perspektife inanıyorum hı. ben dediğim. Hı. Evet. Buna karşın yakın zamanda olan bir olayı... Hatırlamamız istendiğinde veya hatırlamak istediğimizde bu kez o olayın öncüllerin ve eski zaman veya geçmiş zaman içindeki benzer veya öncüllerini bulup öne doğru gelip o olayın gerçekten yeni mi değil mi hatırlamamız mı yoksa öğrenmemiz mi gerekli konusunda bizi karara sevk eden bir zihin operasyonu oluyor. Hı hı. Şimdi bu hiç temel strateji içinde e, tabi her gün aşağı yukarı beslenizden dolayı hasta da gördüğümüz için ve daha çok da işte azaymer hastası da gördüğümüz için bu geriye doğru teleskoplama ileri doğru teleskoplama konusunda alzheimer hastalarında ne oluyor? Ee, bir soru bana diye anladım bunu. Tabi tabi ya şeyi daha önce de konuştuyduk. hani e, yenilik arama ve e, aşinalık bütün organizmalar aslında aşinalıktan bir <gülüyor> ferahlık duyuyorlar ve yenilik yenilikte sıkıntı e, yaratıyor yani, müke, müke, mükemmel bir nokta bu evet evet yani, bu, bu, şey ama, yani aynı zamanda insanın işte evet, tam da onu demeye çalışacağım. Bunu uzun uzun filozofikte konuşabiliriz. Hmm. Niye bir memeli türü... E, ...işte merak kediyi öldürür... <gülüyor> ...curious the cat, kills the cats ...bir atasözü de... ...niye bir memeli türü... E, ...ya da takımı primatlar... E, ...yenilik aramakla donanmışlar. İşte yine... ...hep konuştuğumuz... E, ...frontal loblarımız, yenilik aratıyor. Ama... E, ...ilanihaya değil. Pekala... E, Genç primatlar, genç insanlar yenilikle çok da iyi başa çıkıyorlar da işte e, belli bir yaşa geldikten sonra şey, e, yenilik sıkıntı yaratmaya başlıyor. E, yeniliği hep e, aşina olduğumuzla çözmeye çalışıyoruz. Onu hani, illaki şu eski eksperiyansa benziyor, eski deneyime benziyor. Evet. E, ve bu e, aşinalık aramada daima başarılı olmuyor ee, yani işte çok muhtemeldir ki bunun açıklamalarından biri aslında yeni de, deneyimlerle eskinin e, biriktirildiği yer arasında bir arayüz var belli bir e, beyin kabuğu parçası bu <gülüyor> aslında e, yaşlanmanın temel bedelini öncelikle burası taşıyor bu e, yani işte temporal lobun entorinal korteks. Ee, yani bir biliyoruz ki e, Alzheimer hastalığı daha sonra ağır bir zihin yıkımına da neden olacak. En erken e, yükünü buraya koyuyor ve bu yük giderek artıyor. Aslında e, hani dış dünya ile dış dünyada yeni belirmesi ihtimali olan durumlarla. Daha önce biriktirilmişler arasında ki bağlantıyı bir koparıyor önce <gülüyor> ve e, yaşlı kişi e, kendi eski deneyimlerine e, muhtaç oluyor mu diyeyim. <gülüyor> eski, eski limanlara sığınıyor. E yani buna buna sağ işte ne bileyim e, bir bilgelik de diyebilirsin iyi bir e, hani tırnak içinde bir e, iyi e, uyumlu yani yaşlılığın getirdiği şey nedir? Tecrübe dolayısıyla bilgeliktir. Evet. E ama bir, bir bedeli de işte yeni problemleri her zaman iyi çözememek. Bu eski deneyim söz konusu yeni problem yepyeni bir problemse eski deneyim yetmeyebilir çünkü e, evet. onu çözmeyin. Evet. Hadi ki abi. E, Şimdi sevgili Ser Serol Teberi anacağım. E, bizim programımızın bir özelliği bu Hakan. Aslında beni çok memnun eden, heyecanlandıran bir şey bu. Görünüşte daldan dala atlıyoruz ama bizim en fazla ihtiyacımız olan bu daldan dala atlamak entelektüel anlamda ve taşları yerine oturmak diyorum. Şimdi bu konuştuğumuz konuyla ilgili Selot Eber, hayatta hiç tanımadım çok tanımayı istediğim. Ki ee, e, böyle durumlarda Ömer abi, Ömer Madre günaydın der ama öğleden sonra e, tünaydın hı. demek lazım değil mi Selot Eber'i anmak için? Tabii kesinlikle. E, davranışlarımızın kökeni isimli. ...benim yaşımla müsemma... Ee, yani ...bir he, he, kitap. Hepimizin gençliğinin ve e, o kitaptan, son derece vurucu ve o bir kitap. o kitaptan kitabı. hiçbir zaman unutmadığım... E, ...güvendir limanları attığım... ...bir emniyet... E, ...lastiği böyle... ...yani beni sarsıntıdan koruyan... ...Japonya... E, ...Japon denizindeki bir adada... ...maymunlarla yapılan... E, ...maymunlarla ilgili... ...bir gözlem... ...kognitif bilimlerle ilgili gözlem... ...ve... Bu adada maymunlar e, patatesle beslenirler e, ve günün birinde bir genç maymun e, o maymun e, topluluğunun tarihinde ilk olarak patatesi tuzlu suya sokarak yemeye başlar. French fries böyle ortaya çıkar demem. Tabi o Hayır ben böyle bir şey demiyorum. Postmodern yorumlarla filan hiç alakam yok da. O oradaki genç beynin yere öğrenen beynin e, deneyim. Tuzlu patatesin daha güzel oldu. Kesin kesinlikle. ama belli bir süre sonra bu klanın en yaşlıları hariç olmak üzere diğerleri patatesi öyle yemeye başlarlar. O onu, onu anladım. Günaydın diyelim o zaman. Seroldeber. Kesinlikle. Hadi bir müzik atasın. Efendim e, elimde son zamanlarda fazla düşürmediğim Nilfer Akba'nın bu sefer Yol e, isimli CD'si var. E, bugünlerde biliyorsunuz e, çok popüler ve de biraz mide bulansızı uyandıran bir tartışma konusu var. Koşkiri'de olanlar e, soykırım mıydı, e, katliam mı, may, mıydı? ...filen gibi böyle... E, e, ...dostlar alışverişte görsün... ...tipinden tartışmalar yapılıyor. E, hiç kimse... ...gerçek e, vergelere, verilere gidip... ...orada neler olduğunu... ...anlamaya... Yani ...hiç kimse demeyelim ama insanların çoğu çalışmıyor. Bu, bu CD'de... E, ...Koçgiri Ağıtı... ve ...Öyküsü isimli bir parça var. E, bir açık Beyin programının... ...bir e, göstergesi... ...ilgisinin göstergesi olarak... Bunu ben çalmak şey istiyorum. Ee, çalmak istiyorum efendim. Evet efendim tartışmayı bir yana bırakalım Koşkiran'ın öyküsü böyle ee, Hakancım belin biyolojisine yani beyindeki e, zaman pardon e, zaman algısının bölgelerine veya ilişkilerine gelmeden önce çok önemli bir şeyden geçmek istiyorum e, zaman algısınız subjektivitesi. ...öznelliği meselesi. Hı hı. Şimdi bu... E, ...eski çağlarda olduğu gibi... ...beyni emme basma tulumba... ...gibi kabul ettiğinde... ...ya da... yakın ...yakın zamanlarda olduğu gibi... ...beyni bir bilgisayar olarak... ...düşündüğünde... ...arada binlerce yıl olmasına rağmen... ...bu iki model... ...yani mekanik modelle... ...bilgisayar modeli... ...aslında beyinle ilgili bize... ...tek bir şey söyler. Bir depo var. Kesinlikle. Ve bu depodan... ...mekanik ve rasyonel bir kullanım vardır. Bunu söyler yani. Oysa... ...biz biliyoruz ki... ...her gün hemen hemen... ...içinde bulunduğumuz olaylara... ...bağlı olarak... ...zaman algımız değişkenlikler gösteriyor. Yani... ...bazı olayların içindeyken... ...zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz... Bazı olayları yaşarken zaman bir türlü geçmek bilmiyor. Yani mekanik bir modelle veya bilginin sayılması ve depodan alınması, verilmesi gibi modelle kolay açıklanacak bir şey değil bu. Araya zihni, zihni sokmamız lazım diye düşünüyorum. Hmm. İyi, i̇yi, güzel, güzel bir nokta bu. Nasıl katkıda bulsam, bulunsam zor. Senin bunda bir e, muhtemelen bir hazırlığın var Oğuz abi. Sen bir... Ama ben sen her ağzını açtığında biriken programlarımız senin katkıda bulunduğunu gösteriyor. Arşiv bunu gösteriyor. Yani WikiLeaks olarak da yayınlayabilirim. yani hani. tamam bu Peki, katkı. bu e... lütfen düşünce söyle yani. İltifat edilmiş bir şeker e, olarak. E, şekerlerin şahı. <gülüyor> Peki. Yani şeyi düşünüyorum. Ee, zaman algısı eğer frontal bir katkı ise. Öyle ya. Türlerin çoğu işte deyim yerindeyse bu offline. Hani... E, e, nasıl bu bu özel bilgisayar terimlerini nasıl çeviriyorduk online ve offline hani e, canlı yayın bundan e, sonra yok daha güzel bir terim ha. ah, e, hmm. Hay Allah e, offline'i çevirmeyi başaramadım bu kadar iltifat sonrasında hmm. e, duyduğum şey hijab nedeniyle muhtemelen e, e, <gülüyor> birçok tür işte ne bileyim sakladığı besinin nerede olduğunu bulabilir ötede. Aa evet. Fakat şunu yapamaz. Eğer hedefe ulaşmak üzere bir plan yapacaksa bunu zaman içinde köprüleyemez. İlla de hedef gözün önünde olmalı. Eğer hedef göz önünde değilse yani algılarına saklı durumdaysa. O andaki bilinçli farkındalığında değilse, o e, amaca yönelmek için e, gerekli davranışı zaman içinde köprüleyemez insan. Bunu yapabiliyor. Primat bunu yapabiliyor daha doğrusu. E, primat e, mevcut işte serbral beyin donanımıyla bunu dakikalar içinde, hadi diyelim. E, saatin belli fragmanları içinde yapıyor. Ama bir kez e, siz e, bu davranışsal planınızı bir de simgesel olarak temsil edebilirsiniz. Ki dil bunu sağlıyor. E, homo sapiensi insana. E, o zaman sınırsız bir zamansal köprüleme potansiyeli e, kazanıyorsunuz. Öyle değil mi? E, stratejilerinizi yapabilirsiniz. E, içindeki bütün unsurları simgesel olarak temsil edebilme. Yani e, insan beyni e, ve primattan itibaren ki beyin e, benzer kurgu içindeki bir senaryoyu, içindeki olayların gerçekleşme zamanı önce veya sonra gibi değişme Hı. kaydıyla farklı sonlarla sonuçlanabileceği. Evet, evet. evet. Ya, işte, tabii, düzenelerce alternatif e, senaryoları da e, birbiriyle kıyaslama olanağına sahip oluyor böylece. Bu bu davranışsal esneklik dolayısıyla da işte e, aynı e, söz konusu bir plan e, bu alternatif hipotezlerle düşünüldüğünde işte, ve daha önceki yaşantı parçalarıyla da aslında sınandığında amaç ve hedef açısından değil işte daha sonra kullanılacak <gülüyor> temel stratejiler haline geliyor. Evet. Bunda bir tek hani primatlar içinde belli bir tür yapabiliyor çünkü dil yeteneğine sahip. <gülüyor> Herhalde dediğin zamanı e, temsil etmek, zamanı kavramak e, bu primat prefrontal korteksiyle her şeyden önce e, uyaranla hedef arasındaki zamanı köprülemekle başlıyor. Evet, Zaman yani, algısı böyle o, başlıyor. Tabii, Kediler bunu yapamıyorlar. Evet ama bu işte e, e, prefrontal korteks denilen beyin bölümünün e, insanda Neredeyse... özel normal işte bun bu, buradaki mi, beyin mimarisinin özel donanımıyla ilintili evet. bir şey o o o o çeşit diyor olasılıkları evet o çeşit diyor aksi takdirde o onun çeşitlemediği beyinler duyu ve algı kortekslerinin yönlendiriciliğinde evet. dolayısıyla uyaran ve e, hedef arasında gayet rigid gayet katı bir ilişki oluyor. Bunlar evet. bazen başarılı olabilir ama bağlam değiştiğinde de dezavantajlı olabilir. Yani aynı uyarına daima aynı tepki veriyorsa e, bir kişi eğer bağlam değişmiyorsa huylar dediğimizde böyle bir şey herhalde değil mi? İşte Kesinlikle. Bir, bir huy. Evet. E, huylarımız belli bağlamlarda avantajlı olabilir ama e, bir yenilik durumunda dezavantajlı duruma gelebilir işte yani prefrontal korteks yenilik arasındaki ilişkiye bir bir, bir durum da ee, yeah. peki bugün çeşitli yöllerden e, politik referanslar da yaptın hmm. e, hani e, mesela e, o zaman hadi ben de bir katkıda bulunsam mı diyorum şimdi ama süre e, e, hani kapitalist modernizmin kapitalist büyüme biçimi e, belli bir ...toplumsal bağlamda hani faydalı bile olabilir öyle değil mi? Tabii. Ama işte global ısındığımız bu dönemimizde modernizmin, klasik anlamda anladığımız... ...modernizmin, klasik anlamda anladığımız büyümenin avantajlı olmadığı da çok açık. Bu huy... <gülüyor> Ee, yani insan toplumlarının e, huy edindiği bu e, üretim tarzını e, değiştirmek eğer işte hani bırak koma sapiyans sadece dünya yüzündeki e, türlerin önemli bir bölümü e, var kalacaksa eğer sağ kalacaksa eğer e, lüzumlu gibi geliniyor. Evet. Yani kendini alamadım bunları söylemekten. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e... Bu subjektif karakter, yani olayına ve olayın gerçekleşme biçimine bağlı olarak, zaman algısının kendi başına ve boş bir algı olmadığını, mutlaka içindekilerle beslendiğini ve şekillendiğini gösteriyor. Ve belli bir olayda zamanın hiç geçmiyor gibi görünmesi, belli bir olayda ise zamanın su gibi ...akmış olması... ...bizim motivasyonumuz da... ...o olayla ilgili motivasyonumuz da... ...çok yakından ilişkili. Ve bu... ...ister istemez limbik sistem denen... ...onu demişken... ...şu Galatasaray-Beşiktaş maçında... ...zaman benim için su gibi aktı. Şu şey olsaydı biraz uzatmalar biraz daha uzatılsaydı acaba bir gol daha atar mıydık diye düşünmedim değil neyse araya girdim ben de bir maç, maçın bir, bir an önce bitmesini istedim ee, bir türlü bitmedi maç İyi, teşekkür ederim yeterince ürkütmüşüz 8 sekiz evet. seneden sekiz seneden bile ilk defa yeniyormuşuz yani e, inanılır gibi değil oğlumun son kalan gardı dün akşam e, devreye girdi ve sekiz yıldır bizi yenemiyormuşsunuz dedi Tamam yavrum dedim. Peki Su gibi akar zamanla bir türlü bitmek bilmeyen zaman karşıtlarını ve Beşiktaş meçhâ. Zaman algısının zaman algısının ee, kurgulanması ve çalışması ile ilgili çok ilginç deneyimler var. Özellikle madde bağımlıları ile ilgili. Hı hı. Bu işin nörobiyolojik nörokimyasal tarafının son derece önemli bir ...role sahip olduğunu gösteriyor. koşkusuz Yani... E, ...kristal metamfetamin... ...ve kokain kullananlarda... ...zaman... E, ...marihuana kullananlardan... ...daha farklı... ...algılanıyor. Hmm. Peki şimdi ben, biraz? Ben... E, ...bunu... İkinci müzik Tabii. aramızda biraz düşüneyim şimdi. Hangisi Anladım. daha hızlı, hangisi yavaş gider. Anladım. Bir ipucu vereyim. E, başrol sanatçısı Dopamin. E, kuşkusuz. O da kuşkusuz. Peki. Efendim ikinci müzik aramızda da aynı CD'den bu kez Sergobendi isimli parçayı çalıyoruz. Müzik bendi peşkira destazibi ze projene deste todu bei şöyle sergo be o bedi peşkira destazibi zegunana sure deste to bei şöyle Ttöbeçi katana eski pe bir y Evet efendim. Ne diyorsun? Peki. Müzik arasında düşündüm. Şimdi e, bu doğru cevap mı olacak emin değilim ama metamfetamin e, beyin kimyasını dopamin başta olmak üzere hızlı boşalttığına göre acaba hızla hızlı analoji kursam zaman algısı metamfetaminde hızlı gider <gülüyor> mi diyeyim? Brekin Pet'i seyrediyor musun dizi olarak? Neyi seyrediyor muyum? Breaking Bad. Hayır. e kanalında yayınlanıyor. Salı akşamları 23'te. Ee, peki bu reklamın üzerine en azından bir. Ha, kaç hayır hayır. Ma maaşıyla zor geçinen ve yeni 50-60 yaşlarında olan çocuğunun rızkını temin etmek için. Ki o çocuk da arada ekstasiye Çok namuslu bir kimya hocası. Aha e biliyorum. Bak tamam. Kristal Bilmiyorum. metamfetamin. Tamam biliyorum biliyorum. Evet biliyorum. Şey... E birkaç indirilmiş püsudunu söylemiştim. Doğru, çok, çok haklısın. Ee, peki o evet. zaman doğru muydu zaman algısı? Ee, şöyle şöyle söylüyorlar. Ee, deneylerde e, ortalama 10 saniyelik bir ara verdikten sonra madde kullanmayan ve bu tür maddeler kullanmayan insanlara sorduklarında 12-13 saniye gibi bir rakam elde ettikleri halde bu metamfetamin ve e, kokain kullananlarda bunun bunun 20'li saniyelere doğru uzadığını tespit ediyorlar. Bir dakika o intervalin algısının mı? Evet. Daha yavaşlıyor o zaman yani. Yani yavaşlıyor ama bir türlü geçmek bilmeyen bir zaman hmm. esprisinde biraz önceki derbi hmm. e, yorumuyla birlikte alırsak yani bu ne? Her ikisi de metamfetamin olsun, kokain olsun, dopamin denilen maddenin ne tür bir ilişki içinde? E işte bunu işte nö nöronlar birbiriyle nasıl ilişki kuruyorlar bir, bir uzantı gönderiyorlar akson Hı -hı. denilen. Değil mi? İşte bir öncül bir nöron daha sonraki nöronla bu kendi aksonunu yolluyor ki e, ilişkiyi kurmak için bir kimyasal salgılarsın. Evet. E bunlardan bir tanesi de sadece bağımlılık e, nörokimyasında da kritik olan e, bir yerde salgılanan e, nörokimyasal madde de dopamin diyoruz yani. işte e, presinaptik denilen yani öncül nörondan salgılanacak ki o e, birkaç ankstrumluk aralığa da e, hedefini bulsun, öbür nöronu uyarsın. Ee, ekstazi gibi metanfetamin dediğin durumlarda e, bu öncül nöronlardaki e, kimyasallar çok hızlı tüketiliyor. Yani benim biraz daha kolay anlayabiliyorum. için presinaptik demek istiyorsun. Evet evet yani onlar onlar boşluğa hızla ha, atılıyorlar. Anladım. Ve tükeniyorlar. <gülüyor> Ve etkilerini çok hızlı gösteriyordu. Ve Sen o zaman buna maruz mi? kalan kişi işte ha uyarılıyor, Aha. hareketleniyor, yani, işte bir türlü zaman geçmiyor. Ne türlü zaman geçmiyor mu ondan emin değilim. Ama e, düşün ki bunlar, bunlar bunlar gözleri parlıyor, müthiş dans ediyorlar. Evet evet evet. Sen işin tabii. <gülüyor> Zamar algısını bilemiyorum. işte onu düşünüyorum deminden beri. Ama ertesi gün kötü oluyorlar. Hayır. O bu aynı zamanda <gülüyor> duygu <gülüyor> Hayır duygu durumu da ayakta tutan kimya biliyorsun ki. Tabii tabii. E, ondan kesinlikle. yoksun kalınca da dünyanın en depresif Aa, insanları haline geliyor. Tabii gel tabii. Geliyorum. kesinlikle bağımlılığı tetikleyen ve yoğun o insanları işte. Yani illa bağımlılık demeyeyim. Ben anlık etkisinden Anladım. söz ediyorum muhtemelen işte. Ama yani aynı zamanda maruz kalma aynı zamanda <gülüyor> buna ihtiyaç duyma anlamında bağımlılığı da yaratıyor olabilir tabii de. Evet. Zaman algısı farklı oluyor. Hmm. Ve ee, zaman algısının daha uzun rapor edildiği durumlar çıkıyor. Halusinojen sınıfında evet. e, diye düşüneyim bunu. Evet. evet. Belki şey, LSD için e, şimdi düşünüyorum Hı -hı. da yani bu metanfetamin de büyük bir sınıf içinde alt alta sıralanacaksa en kuvvetlisi LSD işte en zayıfı hmm. e, meskalin esrar olmak üzere orada de bulunmak üzere bunlar öyle alüsyrojenlerdir. Evet. Ee, buraya kadarki konuşmamızda zaman algısı denen alg, evet. algının nörobiyolojik yönleri olduğunu ki sen prefrontal Kuş korteks kursos. diye hı hı. Hı hı. saydın aynı zamanda ben limbik sistem dedim Tabii ki belleğin ana merkezi olarak çabuk öğrenme ve yeni öğrenme hı hı. ile ilgili bokan pusta vardı. Kimyasal olarak manipüle edilebilir. Yani Aynı zamanda ama. sübjektif olarak gerçek anlamda tabirimi yerinde görürsen veya mazur gör gerçek anlamıyla bir zihin olayı. Yani dört dörtlük bir zihin olayı bu. Olayına bağlı olarak zaman algısı değişiyor. E yani işte aslında ne kadar hala bizim disiplinimiz zaman algısını sağlam bir şekilde tartışıyor. Aslında tam da burada belki şu her zaman yapmayı sevdiğin edebiyat referansları çok daha, çok daha sağlam. Değil mi işte öleceğini bilen tek tür biziz muhtemelen. Hmm. Değil mi? Homo sapiens dışındakiler ileriye teleskop mu diyordun onu? Evet. E, Teleskopun en ilerisinde günüm birinde Hı -hı. E, yaşamını kaybedeceğinin farkındalığı bir tek homo sapiens'e ait evet. e, muhtemelen. E, ama işte kendi disiplinimiz içinden buralara birtakım sağlam e, göndermeler var mı? Kuşku duyarım hala değil mi? İşte zaman algısı bana sorarsan Marcel Proust'u oku. E, tabii çokça çok çok farkındalığın işte çok sık yani zaman algısının yavaşlamasıyla içinin nasıl dolduğu nasıl zenginleştiği hızlanmasıyla nasıl eee hızlandığı devam edecek gibi görünüyor bu peki o zaman e, bu bir yine ileriye yönelik e, şey program pro projesi e, oluşturmuş evet. olalım ve e, hadi Ömer bizi kovmadan Yavaş yavaş hoşça kalın. Tabii, hoşça kalın efendim. Hoşça efendim. Açık beyin. My brain Nöro felsefe, Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz.